Telefonumuz var yine. Alo. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Murat Bey hoş geldiniz. Sağ olun. Ee, bir e, sorum olacaktı Hı. hocamıza. E, genetiği değiştirilmiş organizmaları Hı -hı. yemek e, caizmizdir diye soracaktım. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar. Bir zamanlar daha çok gündemdeydi. G'de oldu. Evet. Besinler diyorlardı. Genetiği değiştirilmiş Organizmalar. Bunlar caiz mi? E, vücuda Zarar veren Yiyecekleri, içecekleri Tüketmeyi yasaklıyor. Zarar veren şeyleri. Bu Gedeoğlu ürünler zararlı mı Değil mi? Onu e, Gıda Mühendisleri, gıda Uzmanları bilirler. Hı hı. Doğrusu onu biz bilmiyoruz. Biz sadece bildiğimiz şu bir şey zararlı ise onu yemek haramdır. Evet. Yani vücut Allah'ın bize teslim ettiği bir emanettir. Biz onu böyle zararlı şeyler tüketerek tahrip etme hakkına sahip değiliz. Biz bu vücudu niçin kullanıyoruz? İbadet etmek için çoluğumuza, çocuğumuza, ülkemize, milletimize yararlı faaliyetlerde bulunmak için kullanacağız bu vücudu. Yoksa öyle zararlı şeyler tüketerek tahrip etme hakkına sahip değiliz. Can benim değil mi? Kime ne? Diyemeyiz. Bunu deme hakkına sahip değiliz. Ha Biz bununla ilgili olarak bir istişare toplantısı yaptık bundan e, iki sene önce Afyon'da hı hı. Diyanet İşleri Başkanlığı ile e, gıda uzmanları da müştereken bir beraber toplantı beraber. yaptılar. Onlar da kendi aralarında e, ittifak edemediler. Ortak bir görüş ortaya koyamadılar. Kimi gedeolu ürünler zararlıdır dedi. Kimi hayır zararı yok. Bunlar e, ürünlerin daha fazla kalıcı olabilmesi için, da, çabuk çürümemeleri için e, yapılan e, katkı maddeleridir. Hı hı. Dolayısıyla bunların zararı yok dediler. Şimdi biz e, onlar ortak bir görüş ortaya koysalardı e, diyanetvara hükmümüzü net olarak ortaya koyardık ama onlar da kendi aralarında e, ittifak edip ortak bir görüş ortaya koyamadılar. Kimi zararlı dedi kimi bilakis faydalı dedi. Şimdi bu öyle bir durumda biz takdir edersiniz ki kesin bir hüküm ortaya koyamazdık ve koyamadık da. Ha bizim ölçümüz şu, dinin ölçüsü şu, vücuda zararlı olan gıda maddelerini tüketmek caiz değildir. Evet. Bunu artık ne diyelim insanlar kendileri araştıracaklar. Neyin zararlı olduğunu, neyin zararsız olduğunu kendileri araştıracaklar. Gıda Bakanlığı'nın Tar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın bazı ürünlerin üzerine e, o ürünün içeriğini yazmayı firmalara zorunlu kılıyor. Evet. Yazıyorlar. Ondan işte artık Anlayabilirlerse tüketicide ki mümkün değil herkes anlıyor. Mesela ben e, tükettiğim ürünün e, marketten aldığım e, ürünün üzerinde yazılan o içerik maddelerine baktığımda bile her şeyi tam olarak anlayamıyorum. Çünkü yabancı e, kelimelerle yazılmış yabancı dilde yazılmış bazı şeyler var e, katkı maddeler var onları pek bir anlayamıyorum doğrusu. Onun için e, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın işte zararsız diye belirttiği maddeleri ve bir de markasına güvendiğimiz ürünleri tüketelim, şüpheli olanlardan uzak duralım.